Herkese merhaba. Açık Radyo'da göçmenin müziği, müziğin göçünde bugün Ulaş ile birlikteyiz. Hoş geldin Ulaş. Hoş bulduk merhaba. Ee, etnomüzikolog ve icracı Ulaş Özdemir'i. Biz bugün e, Türkiye'deki e, aşıklık geleneğinin hem e, Türkiye içinde hem de e, Avrupa'ya olan e, göçünü ya da dolaşımını diyelim aslında e, konuşmak üzere davet ettik. E, geçen yıl Ulaş Özdemir'in Senden Gayrı Aşık mı Yoktur isimli bir e, kitabı yayınlanmıştı. E, çağımızın çok da önemli e, aşıklarıyla yapılmış görüşmelerden oluşuyordu bu kitap. E, öncelikle Ulaş biraz kitabı konuşalım istersen. Hı hı. E, bu görüşmeler kimlerle yapılmıştı, hangi tarihlerde yapılmıştı, kimler bu aşıklar? Ee, aslında epey bir zaman oldu. Yani neredeyse 20 yıla yaklaştı işte üniversite okumak için İstanbul'a geldiğim benim kendi göç hikayemin bir parçası olarak. O zamanlar Express dergisine müzik yazıları yolluyordum. Sonra rol başladı benim geldiğim dönemde ve bir anda ben elimde işte bir şeyle ses kayıt cihazıyla kendimi aşıklarla söyleşi yaparken buldum. ya sadece aşıklarla yapmadı tabi başkaları başka her tür hemen hemen müzik türünde. E, müzisyenlerle e, söyleşiler yazılar yazdım söyleşiler yaptım ama e, bunların e, önemli bir kısmı benim aslında hayranlık duyduğum merak ettiğim ilgilendiğim e, dönemin yaşayan aşıkları ozanlarıydı e, yakalayabildiğimi yani bir şekilde denk getirerek ee, i̇şte yakaladım kimisini işte telefonda buldum mesela Şah Turna Almanya'da yaşadığı için Ya da kimisini işte Diyarbakır'a gittiğim bir televizyon programında Ama o sırada işte İhsani orada yakaladım filan gibi Böyle farklı zamanlarda görüştüm Bir kısmı hayatta değildi onlarla ilgili portreler çıkardım Sonuçta bunlar böyle bir yakın tuttu Uzun bir süredir de aslında bekliyordu bir kenarda Hani rol yayın hayatına e, devam et bırak bitti yani Hı. rol dergisi. Fakat onlar orada toplu olarak duruyorlardı. Epey bir insan da hani sürekli böyle fotokopi işte ne bileyim e, elden ele bir şekilde bunları dolaştırıyordu. Hatta internette de şu an ne bileyim işte Mahsun'un ölüm yıl mutlaka o yazıyı koyarlar. Yani yaptığım söyleşiyi koyuyorlar ya da Neşe Dertaş falan. Dolayısıyla da onları bir kitapta toplayıp en azından e, bir hatırlatma yani benimki aslında bir antoloji ya da bir ne bileyim e, bir derleme falan gibi bir şey değil yani öyle bir iddiası da yok. Ve kitapta çok fazla eksik var yani 20. yüzyılın aşıklarını sadece liste yapsak zaten o bir 100-200 sayfa kitap tutar sadece isimleri yani. Hı hı. E, ama ben böyle biraz bu 20. yüzyıl hikayesi için aslında yani aşıklar üzerinden bir Türkiye hikayesi bu yani Türkiye'deki... E, siyasi, sosyal, e, tarihsel ne bileyim işte e, kültürel bir sürü konuya dair aslında bu aşık hikayesi böyle onun arka planında bunlar akıyor. Hı -hı. E, biraz hem bu aşıkları yani aslında belki tarihin bir yerinde kaldığını düşündüğümüz aşıkların aslında bugün de yaşadığını ve bugüne dair bir şeyler... E, e, aslında canlı bir gelenek olduğunu da hatırlatmak. Hem de onların aslında hikayesinin tam da böyle bu Türkiye'nin 20. yüzyıldaki yaşadığı hikayenin tam da böyle beraber Paraleli. böyle, paralelinde e, akan bir e, meselesi olduğunu e, anlatmaya çalışıyorum. Ve aslında çok da tanıdık yani popüler müziğe çok katkı sunmuş. Bu işte popüler dünyada hala bugün işte ne bileyim sosyal medyada dizeleri paylaşılan. İşte Neşet Ertaş'ın Sazı'nın filan gibi Hı -hı. Caps'lerin döndüğü bir şeyden bahsediyoruz Aslında bakarsanız bir kültürden de Dolayısıyla da bir hatırlatmaydı ee, O yüzden de kitabın sonunda bir dizim var aslında Sadece dizine bakanlar Kitabın içinde ne olduğunu biraz daha böyle Hı -hı. Yani O renkli dünyayı görebilirler Yani sadece bir işte aşıklar şudur Böyle çalar böyle söyler gibi bir şey değil de Bir de her birinin kendine özgün Tabi hikayesi var kendi göç hikayesi var Kendi yolculuğu var Biraz da onları tabi şey yapmak e Paylaşmak the, amaç. Hı hı, tam da şimdi oraya gelmek istiyorum. E, Türkiye'nin aynı zamanda e, tarihi bir göç tarihi de. Yani hem bir iç göç hem de e, işte özellikle Almanya işçi evet. göçü, daha sonra politik göçler Avrupa'ya vesaire. E, bu bağlamda aşkları biraz konuşalım istiyoruz bugün. Hı hı. E, aynı zamanda bu bizim için aslında bu programda ilk kez iç, iç göçü de konuştuğumuz bir e, bölüm olacak. E, bu da belki bir ayıp yani şu ana kadar buraya hiç e, sıra gelmemiş olması ama çok önemli bir mesele. Evet. E, biraz e, şey konuşalım mı yani işte onu. Ankara'ya gelişleri, İstanbul'a gelişleri, Hı. kente gelişleri, aşıkların nasıl gerçekleşiyor, hangi tarihlerde, Tabii hangi saatlerde. Yani kitaptaki aslında yani 20. diyoruz ama Veysel mesela yani o 19. yüzyıla 1800'lerde doğmuş bir ozan. 1900'lerin başında işte keşfediliyor Sivas Aşıklar Bayramında ve sonra işte şehre geliyor ama bu arada tabi yani ondan önce zaten aşıkların eserlerinin derlendiği bir derleme çalışmaları var önce Davul Elhan sonra Ankara Devlet Konservatuarı derlemelerinde sayısız aşık eseri derleniyor ama Veysel özellikle bunların içinde en öne çıkan kişi başta ustamalı yani ustalarının eserlerini söyle daha sonra kendi eserleriyle öne çıkıyor plaklar kaydediyor. Ve Veysel zaten bir şekilde bir öncülükte yapıyor. Kitap boyunca da zaten tartışmaların da odağında olan birisi. Hani Veysel işte e, politik miydi değil miydi? Hı hı. Veysel öyle miydi böyle miydi filan? işte. herkes Veysel'i bir yere çekiyor. Ama Veysel çok önemli bir şey referans. Yani Veysel üzerinden herkes kendini aslında biraz anlatıyor. O yüzden bu hikayenin başında Veysel tabii ki var. Ve daha sonra özellikle radyo. Yani Ankara'da Muzaffer Sarı Söze'nin yani Ankara Devlet Konservatuarı derlemelerinin başında bulunan yurttan sesleri. Yani radyodaki aslında bir taraftan derlediği eserleri icra ettiği yurttan sesler topluluğunu kuran ama diğer taraftan da mahalli sanatçıları ilk kez radyoda duyuran hı hı. kişi. Ee, bu çok önemli bir şey çünkü e, yani sazını alan birisi Erzincan'dan işte ne bileyim Davut Sulari ya da işte Neşeder Taşkır Kırşehir'den çıkıyor. Sazını alıyor ve Ankara'ya radyonun kapısını çalıyor ve biliyor ki orada e, bir karşılığı var. Muzaffer Sarı Sözen dinliyor hemen kayda alıyor bantı. Ve dolayısıyla da e, radyo aslına bakarsanız o kırılma da yani, o, yani zaten bundan önce başlayan bir göç hareketi var. E, köylerden kentlere doğru akan bir zaten hareketlilik var. Ama e, ondan böyle birazcık daha böyle kırklı yıllarda özellikle e, aşıkların ozanların ve özellikle de kitapta yer alan hemen hemen neredeyse bütün ismin bir şekilde bir radyo üzerinden e, bu yolculuğa başlaması var. Hı. Yani radyo çok önemli bir kırılma. Önce Ankara sonra Hı. da İstanbul. Çünkü radyo sonrasında da plak başlıyor hemen. Yani Mahmut Erdal içinde bu aynısı geçerli. Davut Suları içinde geçerli. Neşeler Taş içinde geçerli. Hepsinin yolu oradan geçiyor. Ondan sonra da ellilerle birlikte özellikle e, plak kaydetmeleri. E, bir kısmının taş plağı var ama çok büyük kısmının e, kısa çalarları daha sonra LP'ler, ondan sonra da kaset, CD filan diye de gidiyor. Hı hı. Ve o yolculuğun devamında da sonra işte yurt dışına Dünyanın dört bir yanına dağılma meselesi var Ama hikaye Hı. tabii ki öncelikle iç göçte başlıyor Bir şey biliyor musun e, Bu radyo geliş yani işte dedin ya Sazın alıp geliyor Hı. radyoya Yani daha önce derleme çalışmalarında tanıdıkları Aşıkları mı getiriyorlar hayır, davet ediyorlar hayır, Kendileri hayır, mi aşıklar hayır. gelip hayır. başvuruyor radyo nasıl oluyor Yani iki, iki, her ikisi de mümkün olabilir de. Şimdi şöyle yani bu Mesela Davul Elhan derlemelerinde biliyoruz Örneğin e, işte bir kaynak kişi Bu illa aşık olması tabii. gerekmiyor tabii Herhangi bir kaynak kişi ka Değerleniyor daha sonra onların içinden bir kısmı plak yapmak üzere şehri zaten çağrılıyor hı hı. ve kaydediliyor. Ee, fakat e, Ankara Devlet Konservatuvarı şeylerinde derlemelerinde yer almayan ozanlar e, rahatlıkla gelip bir mahalli sanatçılar çünkü orada bir şey var yani yurttan seslerde bir mahalli sanatçı e, durumu var e, yani dolayısıyla onlar ayrı bir kategori yani yurttan sesler kendi icrasını yapıyor ama ne bileyim Neşedertaş ya da Davut Suları gibi birisi bir mahalli e, sanatçı olarak. Gel, Öyle orada de bir var. kavram evet, ortaya ki Bu da çok enteresan. Şimdi Davut Sulari atı sırtında bir adam. Tamam Erzincanlı Aslen Dersimli. Erzincan'da doğup büyümüş ama yani Davut Sulari'yi hangi yörenin, hangi mahalli e, özelliğin içine absedebiliriz ki Davut Sulari'de yani inanılmaz bir şey var. Zaten yani, geziyor. Zaten gezgin yani. Hmm. Gezgin aşığın tam direkt karşılığı. Hmm. Hem de atı sırtında ve 1985'te işte vefatına kadar Davut Sulari zaten hani hmm. bütün bu Göç yollarından geçmiş bir insan yani. E, tabii ilk e, ama gelişinde bir mahalle sanatçı olarak o da radyoda yer alacağını biliyor. Ama dediğim gibi bunların çok büyük kısmı e, şeylerde yani o yerel derleme e, çalışmalarında e, temas edilmeyen kişiler hı hı. çok sonra radyoda e, kayıtlar yapıyorlar sadece ve onlar daha sonra e, popüler oluyor. Peki yurt dışına geçmeden önce bir tane örnek dinleyelim mi? Tamam. Kimi dinleyelim? Ee, Nezimi Çimen'den seçtim. E, Nesim İçimen enteresan aslına bakarsanız o da kitapta yer alan isimlerden bir tanesi yani aslen Dersimli fakat e, Maraş'a göçmüş bir e, ailenin çocuğu işte Maraş Adana Çukurova bölgesinde uzun yıllar çalışıyor ondan sonra da İstanbul'a geliyor aslında kendi hikayesinde kendi yurdunda hiçbir zaman e, kalmıyor sonra yurt dışına gidiyor plaklar yapıyor Fransa'da Almanya'da fakat İstanbul'u e, kendine mesken seçiyor en sonunda 93 yılında Sivas'taki katliamda e, hmm. Madımak'ta ee, Kat dedildi, Nesim Çimen. Nesim ee, Çimen e, aslında e, hep böyle farklı dönemlerinde bu yurt dışına göç, işte kendi vatanından elinden yurdundan ayrılanlara nasihatlar e, içeren hep eserler söylemiştir. Bunlardan bir tanesi El Kapısına. Biraz bence kendi hikayesi de e, Hep şey diyor. Yani ya hani yurdumuz ne kadar güzel, akar sular var, işte ırmaklar var, e, çalışabiliriz, fabrikalar var. Niye hani El Kapısına muhtacız diye? Aslına bakarsanız e, Nesimi Baba da yani kendi hikayesinde de e, e, çok da onu kendisi de yaşayamıyor. Yani hiçbir zaman aslında derseme dönmüyor. Hmm, Hatta hmm. belki de hiç yaşamadı dersimde. Zaten e, o yurt neresi? Yurtdana evet bu, zaten bu, ayrı. tam da bu mesele zaten. Yani yurt, el, vatan işte türkülerde de işlerde, ne bileyim aşıkların eserlerinde geçen bu il, el hmm. burası neresi acaba? Bence onu güzel tartışıyor bu eserde. O zaman dinleyelim. Karardı günlerim, geçti baharim Ah el kapısında, el kapısında Çürüdü beydenim, büküldü beylerim Ah el kapısında, el kapısında El kapısında Kürüldü bezenim, diküldü beylerim Ah el kapısında, el kapısında Yuvadan ayrıldım, akıyor yaşım Yavrular ağlaşır, yaralı eşim Ağardı saçlarım, döküldü dişim Ah el kapısında, El kapısında El kapısında Ağardı saçlarım, kardeş, döküldü dişim Ah il kapısında, il kapısında Hasretim yurdum, güzel vatanı Bir gün görmedim ki ben kana kana her zaman köleyiz puşta hainem Ah el kapısında El kapısında El kapısında Her zaman köleyiz puşta hainem Ah el kapısında El, kapısında, el. Sokaklar süpürür, güzel kardeşim İşte Viyana'da, Paris'te Bond'e Kimisi yaralı, cigarı kanday Ah el kapısında El kapısında El kapısında Kimisi yaralı, o sanmış Akhil Ah il kapısında, il kapısında, il yaralı, derdiyle inler Bire köle olmuş nice yüzbinler Garipsin derdin var kimseni dinler akhil kapısında El kapısında El kapısında Yoksulsun derdin var kimseni dinler akhil kapısında El kapısında Göçmenin Müziği Müziğin Göçünde Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. Senden Gayri Aşık mı Yoktur kitabı üzerine konuşuyoruz ve az önce Nesim İçi Mendel El Kapısına dinledik. Aslında El Kapısına tam da Emek Göçünü evet. anlatıyor. Şimdi oraya geçelim gerçekten El Kapısına gitmiş olan. El kapısında e, çalışmış olan e, aşıklardan biraz bahsedelim. Kimler e, politik sebeplerle veya e, işçi göçüyle Hı -hı. birlikte e, göçüyorlar özellikle Almanya'ya ve Avrupa'ya? E, bu arada işte deminki tam Nesim İçimen'in kendi hikayesinde yani kendisi de işte Maraş bölgesine geliyor, Adana'da falan. Yani kendisi de aslında e, tırnak içinde, el kapısında çalışan birisi. Yani Hı -hı. E, uzun yıllar aslında kendi hikayesi de var bunun içinde ama e, eserde tabii Bond'dan, Viyana'dan, Paris'ten bahsediyor. bahsediyor evet. İşte 50'ler, 60'lar aslında yani Türkiye'deki bütün o yurt dışına göçle birlikte tabii ki aşıklar, ozanlar ya da en azından eli kalem tutan, eli saz tutan kişiler de gidiyor yurt dışına. Ama bunların içinde özellikle yani aşık olduğunu bildiğimiz, aşık ozanlık vasfı olduğunu bildiğimiz pek çok isim var. Ve Onlar orada da ise, devam eden. Tabii orada da devam ediyorlar. Yani bir kere zaten müzik endüstrisi de taşınıyor. Yani işte çok ünlü Türkiye ola gibi minareci gibi çok önemli plak şirketleri özellikle Almanya'da aşıkların, ozanların kayıtlarını basıyorlar. Bunların içinde yani bir yandan Türkiye ile ilgili eserler yazanı var ama bir yandan da oradaki yaşamı yani oradaki işçilerin durumunu, oradaki yaşanan meseleleri hatta böyle yer yer içine Almanca o biraz böyle yarım olan Almanca'yı katma. Hatta Almanların Türklere olan e, diyelim kullandığı kelimeler ya da kötü e, sözlerini içine katan yani sayısız örnek var. Fakat e, bunların içine tabii bir kısmı çalışarak yani gerçekten e, emek gücünü kullanarak işte çalışmaya giden kişiler bir kısmı da politik sebeplerle giden aşıklar, ozanlar. Mesela Zamani gibi, mesela Şah Turna gibi kitapta da var Şah Turna ile uzun bir röportaj. Onunla e, telefonda yapmıştım ve halen Berlin'de yaşıyor Şah Turna. Ya da Ozan Emekçi mesela Maraşlı emekçi de babası Maraş katliamında öldürülen bir Ozan ve çok uzun yıllardır yani yaklaşık 40 yıl oldu Almanya'da yaşıyor halen hayatta halen üretken bir Ozan emekçi yani onun onun gibi siyasal sebeplerle gidenler var. Hı -hı. Ne bileyim işte yine Maraş bölgesinin yani emekçili de aynı köylü Meculi var. Yani Maraş'ın en önemli ozanlarından bir tanesi o da çok uzun yıllar yurt dışındaydı ve orada e, vefat etti. Sen Meculi'nin bir de işini albümünde... albümde söylemiyorum Söyle... ama konserlerimde sık sık, sık konserler söylüyorum. Yani evet. benim için çok özel ozanlardan biri. Benim hep senden tersi. dinlediğim evet, çünkü Meculi e, çok evet. özel bir yer de benim için hayatımda da. Meçhuli gibi ozanlar da gurbet elde öldüler yani e, dolayısıyla da eserlerinde bir taraftan bu gurbet sıla işte e, ya da işte el kapısı e, teması ama bir taraftan da aslına bakarsan Türkiye var yani hiçbir zaman o Türkiye'den de kopamıyorlar ister politik olsun istersen kültürel bir şey olsun e, mesele olsun hep böyle bir iki arada e, olma durumu var. Onlardan bir örnek dinleyelim mi? Tabii emekçinin aslında çok bu meseleyi anlattığı eseri Gurbet Kuşları. Sanırım bu Sıla, Gurbet, demin hani vatan, el, il, işte yurt konuştuk ya. Hani bir yeni şey olarak, kapı olarak belki emekçiden dinlersek o biraz daha böyle meseleyi başka göçe bir yere götürecektir. Göçe'der bütün temaları aslında böyle kat etmiş oluyoruz evet. böylece. Dinleyelim. erkadaşları oldu ku gurbet kuşları memleketi düşün. adaşları olduk gurbet kuşları memleket düşleri sala arkadaşları Göçmenin Müziği Müziğin Göçü'nde Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. E, aşık Emekçi'den Gurbet Kuşları'nı dinliyoruz bir taraftan. Evet. E, peki Ulaş biraz önce müzik piyasasından, müzik endüstrisinden bahsettin. Hı hı. E, bu yurt dışına gidip gelişlerde herhalde yurt dışında yapılan albümler falan da tabii, tabii. var. Yani bir tür orada bir keşfedilme hali, Avrupa'ya açılma tabii. diyelim belki. E, o nasıl gerçekleşiyor? Yani o iki türlü bir tanesi yerli firmalar. Demin bahsettiğimiz yani işte minareci gibi, Ola gibi... E, şirketlerin aşıkları ozanları yurt dışında kaydettiği ya da buradaki albümlerini yurt dışında bastığı bir şey var bir dinamik var ama ikinci bir mesele var ki bence o kısmı çok önemli Türkiye'de gelip çalışmış ya da bir şekilde Türkiye'deki aşıklarla ozanlarla ilgilenmiş mesela Kurt Reinhardt Ursula Reinhardt gibi ee, araştırmacıların e, öncülük yaparak e, aşıkları yurt dışında kaydettiği e, plaklar var. Yani Fevziullah Çınar'ın e, birkaç tane Fransa'da ve Almanya'da kaydedilmiş Nesim İçi Men'in Aleykber Çiçeğin ki bunlar yani çok büyük şirketlerden Radyo France'dan. E, o koradan mesela basılmış plaklar bunlar ve bunlar da başka bir kapı açıyorlar. Hı. Fakat bu aşıklar yani Nesim İçmen gibi işte Alekber Çeki ya da Feyzullah Çınar gibi bunlar sıklıkla yurt dışına gidip çalmalarına rağmen aslında orada yaşamayı tercih etmiyorlar. Onlar tekrar Türkiye'ye dönüyorlar. E orada da başka bir tuhaflık çıkıyor. Yurt dışına bu kadar bu insanlar popülerken aslına bakarsanız Türkiye'de işte tam da Nesim okud anlattığı gibi e, ya da işte Feyzullah Çınar'ın kendi hikayesi yani temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Hı. Ankara Belediyesi'nde ee, az önce Nesim İçimen'in İçim, İçim söylediği gibi hani e, yerleri süpürür kardeşim diyordu ya. Yani hmm. Fezullah Çınar zaten bu işi yapıyordu. Türkiye'ye döndü ve Türkiye'de de, Ankara'da da bir bankta işte e, vefat etti. Yani bir anın plakları yayınlanırken. Evet. Yani evet. E, ve çok çok yıllar sonra Fezullah Çınar diye birisi var bu memlekette filan diye insanlar konuştuğunda ya yaşarken çok da bu aşıklar ozanlar aslına bakarsanız, ister yurt içinde ister yurt dışında çok da e, bir yandan da değer görmediler. Yani değer görmedi demeyeyim ama yani en azından hani hak ettikleri değeri yeteri kadar bulmadılar. Hı hı. Yani bir küçük parantez unutmadan e, onu da söyleyeyim. Yani bunların içinde tabii Neşe Derttaş gibi bir özel bir durum da var. Neşe Derttaş sağlık sebepleri e, dolayısıyla yurt dışına Almanya'ya çıkıyor ve çok uzun yıllar Almanya'da ya, kalıyor. Yani yaklaşık 20 yıl. Ve sonra tekrar Türkiye'ye gelip Türkiye'de yeniden keşif oluyor. Hı hı. Bir de böyle bir durum var. Yani aslında bakarsanız her birinin kendi göç hikayesi, başlı başına özgün, tekil çok, hikayeler. çok çok evet. özgün ve çok böyle e, Türkiye'ye dair konuşacağımız çok böyle e, mesele barındırıyor kanımca. Hı hı. Peki Ulaş çok teşekkür ederiz. Bugün yani hiç gerçekten bu programda daha önce konuşmadığımız bir kapı açmış olduk. Hem iç güçü konuşmamıştık daha önce hem hiç aşıklığı hiç konuşmamıştık burada. Çok teşekkürler vesile oldun. Ben teşekkür ederim ilgini ve davetine. Ben tekrar kitabı da bir kez daha anmak istiyorum. Senden Gayri Aşık mı Yoktur? 20. Yüzyıl Aşık Portreleri Ulaş Özdemir'in kitabı kolektif kitaptan 2017'de yayınlanmıştı. Sevgili dinleyiciler önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar görüşmek üzere.